Merhaba değerli dinleyenler. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ben Utku Zırı. Teknik Masada Barış Demirel. Yeşil Bültenle radyolarınıza konuk oluyoruz. Yeşil Bülten'de biz çevre ekoloji gündemini konuşuyor, tartışıyoruz genellikle. Ve bu çevre ekoloji gündemi aslında çok fazla alana, çok fazla yere dokunuyor. E, bu en genel haliyle kentler olabilir. Kentlerin ortak alanları, yaşam alanları, kentlerin... Sit alanları ya da belki e, hukuki tarifiyle diyelim ve tabii ki e, kırlardaki e, yine aynı statüdeki aynı durumdaki alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu alanlarda çok sık konu ettiğimiz meseleler haline geliyor. Bugün de yine bunları konuşacağız. Arkeolojik sit alanlarına ilişkin mevzuatın zayıflaması diyelim ya da esnetilmesi diyelim bu konuyu konuşmaya çalışacağız. Konuğumuzu da tanıtayım hemen sizlere. Arkeologlar Derneği İstanbul Şube Başkanı Yiğit Ozar. Merhaba Yiğit hoş geldin. Hoş bulduk Kutku teşekkür ederim. Şimdi bu mesele senin zaten hem Mesleki olarak da hem de e, onun dışında dernek olarak da çok yakından ilgilendiğiniz bir mesele biliyorum. Yakın zamanda e, bir gelişmeyle aslında biz e, birinci ve ikinci derece arkeolojik sit ile ilgili bir gelişmeye tanık olduk. Haberlerden ilgilisi takip etmiştir. Eğer takip etmezse kısaca şöyle özetleyeyim. Danıştay 14. Dairesi birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanlarına güneş enerji santrali kurulmasına izin veren kararı... ...yürütmesini durdurdu değerli dinleyenler. Ee, yani Mimarlar Odası Arkeologlar Derneği ve Ekolojik Korektifi Derneği'nin e, yaptığı bir e, itiraz... ...bir e, talep doğrultusunda, bir yargıya başvurma doğrultusunda e, alınan bir karar... ...Danıştay 14. Dairesi oy çokluğuyla yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bu ne anlama geliyor? Birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanlarının üzerine güneş enerjisi sentrali yapılması... Ee, mümkün olmayacak en azından bu karar tabii sonuca bağlanana kadar diyelim biz yine de ara bir karardan bahsediyoruz yürütmeyi durdurma kararından. Zaten hani insan şunu da düşünüyor neden yapılsın ki güneş enerjisi birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanlarına ee, belki bu soruyla başlayalım niye, niye yapılsın ki niye yapılıyor bu alanlara ee, böylesi projeler enerji projeleri ya da farklı projeler. Yani bunu enerji piyasasının aktörlerine sormak lazım tabii ama e, konuya açıklarken belki birinci ve ikinci derece arkeolojik sit, sit alanı nedir? Hani Bunu vurgulamamız gerekiyor başta. Birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanları aslında e, zorunlu altyapı çalışmaları ya da Halkın bu alanları gezebilmesine yönelik teşhir çalışmaları dışında, öğren yeri düzenlemesi çalışmaları dışında hiçbir şekilde yapılaşmaya, daha doğrusu hiçbir şekilde arazisine müdahale edilemeyecek alanlar. Ancak bilimsel çalışmalar yapılabilir. Bu şekilde belirlendikleri için birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanı olmuşlar. Ama burada güneş enerji santrali yapılabilir kararı çıkıyor. Bu arazilerin belki birinci ve ikinci derece sit alanı olmasından dolayı üzerlerinin çağdaş yapılarla genellikle dolu olmamasından kaynaklı olarak güneş enerjisine yönelik bir rant alanında oluşturmuş olabilir aynı zamanda. Bu yüzden bu kararı almış olabilir ama pek akıl bir karar değil tabii. Peki bu birinci ve ikinci derece arkeolojistikler sen de gayet aslında güzel vurguladın. İnsanların gezmesi, ziyaret etmesi dışındaki düzenlemeleri, bilimsel amaç dışındaki bütün düzenlemeleri, bütün bütün müdahalelere kapalı alanlar evet. ama e, karşımıza bunlar e, bir de tabii nasıl alanlardır belki birkaç örnekle de bahsetmek lazım bunlardan yani güneş enerji santrali ya da enerji santrali gibi biraz e, yaşam alanlarından daha uzak noktaların tercih edildiği e, projelere de muhtemelen tabii orada bir ev, e, elleri oluşturan da çıkıyordur muhakkak buralarda kimse görmeden bir maden işte bir e, santral bir şey yapalım diyenlerin de çok ...çok cezbedici alanlar olabilir. Yani mesela bize birkaç örnekle de bu durumu... ...ve belki yaşadıkları tehlikeleri de anlatabilirsen... ...bu Tabii. alanları. Yani muhtemelen boş arazi olarak görüyorlar. Ee, tırnak içinde kullanıyorum ben yine de bu lafı. Hı hı. Ee, ama birinci derece arkyus alanları Mesela neresidir? Efes antik kentidir. Hmm. Tabii ki bu ilke kararına baktığımızda Efes antik kentine güneş enerji santrali kurulmasını izin vermiyor. Alt maddeleri var. Diyor ki yüzeyde mimari kalıntı görünmüyorsa diyor. Bu durumda Efes antik kentinde yüzeyde mimari kalıntı olduğu için ilke kararında söz konusu alanlardan biri değil. Bunun dışında bilimsel çalışma planlanmıyorsa ilgili bakanlık tarafından diyor. Arkeolojik alanlardaki bilimsel çalışmalar ilgili bakanlık tarafından yani kültür bakanlığı tarafından planlanmaz. Kültür bakanlığı ve ilk defa kazılacaksa bakanlar kurulunun da dahil olduğu bir süreçle sadece izin verir çalışmaya bu kazı alanlarındaki araştırma planlamasını ilgili akademik kurumlar, üniversiteler, araştırma enstitüleri yaparlar. Dolayısıyla bu birazcık e, belirsiz bir karar. E, bunun dışında höyükler ve tümülüsler dahil değildir diyor. Höyük, tümülüs ve yüzeyde mimari kalıntı görünmeyen birinci ve ikinci yüzeyde arkeolojik sit alanlarında güneş enerjisi yapılabilir. İlke kararı, iptal edilen ilke kararı bu. Yüzeyde görünmemesi toprağın altında bir kalıntı olmadığı anlamına gelmez tabii ki. Ancak burada güneş enerjisinin diğer enerji üretim biçimlerine göre, örneğin termik santrallere göre, HES'lere göre ya da sulama barajlarına göre bu sürdürülebilirlik propagandasından, sürdürülebilir enerji propagandasından dolayı daha tırnak içinde masum bir görünümü olmasından dolayı bu açığı da kullanmışlar. Sadece yüzeyde baktığımızda bir takım bir metal konstrüksiyon üzerine yerleştirilmiş. Güneş panelleri görüyoruz. Bunun herhalde kamuoyu çok olumsuz bir etkisi olmayacağını düşündüler. Oysa ki bu arkeolojik alan üzerine bu kadar ciddi bir konstrüksiyon yerleştirmek, e, bilim insanların da bu arkeolojik katmanlara ulaşımı için e, bir kere başlı başına bir engel. E, bunun dışında bu konstrüksiyonlar yerin yaklaşık iki metre altına giren kazıklarla e, sabitleniyor. Ayrıca araziyi düzlemek, kodlarını eşitlemek, teraslamak gerekiyor. Bunlar arazinin topografyasına ciddi bir müdahale. Hem arkeolojik katmanlara hem de o toprağın yüzeyinde e, varlığını sürdürmeye çalışılan ekolojik bitki topluluğuna da e, engel oluşturuyor. Ya yani Bitki topluluklarına da engel oluşturuyor. E, dolayısıyla doğrudan aslında arkeolojik dokuyu etkiliyor. Üzerine bir Sığ temelli bina yapmakla güneş enerjisi santrali kurmak arasında bir fark kalmıyor. Yani aslında bu kararı genel hatlarıyla e, değerlendirecek olursak Danıştay 14. dairesinin oy çokluğuyla aldığı bu yürütmeyi durdurma kararı nereye gider bilmiyorum. İptal davasıdır e, eminim. O iptal kararı çıkacak mı bilmemekle birlikte... E, en azından arkeologlar olarak sizlerin bir nebze olsun içini rahatlatan bilimsel temellere saygılı bir karar olarak nitelendirilebilecek bir karar çıkmış yargıdan bu kez diyebiliriz sanıyorum. Evet motive edici bir karardı bu açıdan çünkü son dönemde program başında da senin de belirttiğin gibi... ...koruma mevzuatında iyi kötü işleyen bir koruma mevzuatımız vardı ancak son dönemde koruma mevzuatına çok ciddi müdahaleler var. Eskiden bir arkeolojik alana ya da herhangi bir koruma alanına müdahale edilmek istendiği zaman... ...mevzuatın arkasından dolaşılırdı, başka şekilde işler çözülmeye çalışılırdı. Şimdi mevzuat değiştirilerek tahribata neden olan yatırımlar meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Bu konuda itirazlar da genelde sonuçsuz kalıyor, olumsuz dönebiliyor davalar ya da itiraz. Bunlara birazcık değinelim. Yani Tabii. bu mesele, bu mesele böylece kalsın, önemli bir ve olumlu bir yargı kararı olarak bir yanımızda kalsın. Ama belki şunun da altını çizelim. Yine, sen de e, söyledin güzel tarif ettin aslında güneş enerjisi gibi e, yenilenebilir enerji türleri e, belki de çok güçlü lobilere de sahip olmadıkları için Türkiye'de böylesi bir kararı e, yargı rahatça alabildi Ama çok daha büyük enerji lobileri var bu ülkede ve örneğin bu karar ya tabii ki bu düzlemde değil ama bir nükleer enerji santrali için e, belki de alınamayacak bir karardı bir e, bir açıdan öyle de düşünmek lazım. Bunun dışında e, sit alanlarına dair arkeolojik sit alanlarına dair e, bu bahsettiğin bir koruma mevzuatı ve ondaki bu zayıflama diyelim ya da esnemeler diyelim. Bunlar nasıl vuku buluyor? Nasıl örnekler çıkıyor karşınıza? Şimdi öncelikle mevzuata bir kabaca bakmamız gerekirse ee, en başta tabi anayasanın 63. maddesi var. Devlet kültür ve tabiat varlıklarını korumakla görevlidir diyor. Anayasanın 63. maddesinden sonra 2863 sayılı kültür ve tabiat Varlıklarını koruma kanunu geliyor. Ee, bu kanunun nasıl yürütüleceğini de bir takım ilke kararları belirliyor. Bu ilke kararlarından arkeolojik sitlerle ilgili olanı 658 sayılı ilke kararı. Güneş enerji santralleri mevzusunda da biraz önce söz ettiğimiz birinci, ikinci ve üçüncü derece arkeolojik sit alanları hangileridir? E, tanımı nedir bu alanların? Hangi koşullarda bir alan bu e, sınıflardan birine, koruma sınıflarından birine dahil olabilir? E, ve bu alanların koruma kullanma koşulları ne olabilir? Bunları belirliyor. Ayrıca kentsel arkeolojik sit alanı var bunların yanı sıra. Başka bir ilke kararı ile koruma kullanma koşulları belirlenen. E, şimdi... E, Mevzuattaki esnemeye ya da bir başka bir işte yozlaşmaya bakacak olursak. Öncelikle 2863'e bazı müdahaleler oldu. Mesela afet e, yasası 6306'ydi e, yanlış hatırlamıyorsam. E, özellikle 17 Ağustos depreminden sonraki süreçte e, çok ortaya çıkan bir konuydu. E, bu yasanın bazı maddeleri iptal edildi. İptal edilen maddelerden biri de... E, Afet Yasasının söz konusu olduğu bölgelerde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlığının Koruma Kanunu geçersizdir diyordu. Bu çok ciddi bir açık oluşturuyordu tabii ki. Yani deprem tehlikesi var, erozyon tehlikesi var, çığ tehlikesi var denilip önlem alınabilecekken pek çok kültür varlığı sadece bu konu araçsallaştırılarak ortadan kaldırılabilirdi. Neyse ki Anayasa Mahkemesi bu maddeyi iptal etti. Ancak bu maddeyi iptal etse Anayasa Mahkemesi bir süre sonra bu konuyla ilgili daha benzer içerikte... ...fakat tüm alanlara yönelik değil de tekil tekil bazı alanlara yönelik olarak düzenlemeler karşımıza çıktı. Bunlardan biri en güncel olan örneklerinden biri Yassıada ve Sivriada. Yassıada ve Sivriada ile ilgili koruma mevzuatını yozlaştıran kanun, kamu finansmanı ve borçları ile ilgili bir torba yasa içerisinde, yani çok alakasız başlığı olan bir torba yasa içerisinde bir anda geçti. Ve bu sefer Yassıada ve Sivriada özelinde e, burada yapılacak projelerde e, ilgili mevzuat, koruma mevzuatı geçersizdir diye bir ifadeyle geçti. Şimdi Yassıada ve Sivriada e, arkeolojik sit alanıydı, doğal sit alanıydı, aynı zamanda Yassıada tarihi sit alanıydı. Tarihi sit daha önce kurul kararıyla kaldırdılar. Doğal sit alanı kararını yine kurul kararıyla kaldırdılar. Arkeolojik sit kararı kaldırılamıyordu. Bu düzenleme ile arkeolojik sit alanı kararı da Kaldırılmamış olsa da etkisizleştirildi, devre dışı bırakıldı. Ve bundan sonra bugün zaman zaman ile ilgili fotoğrafları, son durumu görüyoruz basına düşen fotoğraflarda. Şimdiki manzara ortaya çıktı. Adanın son derece önemli olan Bizans katmanları ki tamamını çok iyi bilmiyorduk. Bu yüzden önemliydi bilmediğimiz bölümleri olduğu için. 19. yüzyılda İngiliz elçisinin kullandığı... Konutlara ait katmanlar, daha yakın tarihle ilgili katmanlar bunların hepsi ortadan kaldırılıp düzleştirilmiş olduğu adı tamamen büyük bir veri kaybına ekolojik bir tahribatı da beraberinde sebep oldu. Bir de ta, yani hep bilinen, bilinen bir örnektir belki en çok bilinen statüsünün hızla değiştirilip Hı. dönüştürülmesi değil mi? Bu da hala bir risk faktörü olarak. E, duruyor sanıyorum arkeolojik özellikle arkeolojik Evet için. bu bölge koruma Kurulları üzerinden e, Alınan kararlarla yapılan bir müdahale daha Biraz önce verdiğimiz örnekler Daha merkezi meclisten geçen yasalar e, Ya da Kültür varlıklarını koruma yüksek kurulu Ankara'da bürokratların çoğu Çoğunu bürokratların oluşturduğu merkezi e, Kararlarla Ortaya çıkan bir yozlaşmaydı e, Sit derecelerini düşünmesi Koruma bölge kurullarının elinde Şekillenen bir konu maalesef Sit dereceleri düşürülerek biraz önce söylediğim gibi bir, iki ve üçüncü derece sit alanları var. Birinci ve ikinciye de hiçbir şey yapamıyorsunuz neredeyse bilimsel çalışmalar dışında. Ama üçüncü derece sit alanında diyor ki buralar daha az yoğunluklu arkeolojik alanlardır. E, çağdaş yaşamın gerekliliklerini de devam ettirilebilmesi için buralarda gerekli bilimsel araştırmalar yapıldıktan sonra koruma bölge kurullarının görüşüyle gerekli arzu edilen inşaatlar yapılabilir eğer evrensel çağdaş koruma ilkelerine uygunsa bu haliyle çok yadırgatıcı dur durmuyor aslında bu ülke kararı. Ama kötü kullanılabiliyor. İşte bunun örneklerinden biri sit derecelerinin düşürülmesi. Birinci derece arkeolojik sit alanında bir inşaat yapılmak istendiğinde burası koruma bölge kurullarında eğer baskı uygulayabilecek, lobi yapabilecek güce sahipseniz koruma bölge kurulu kararıyla üçüncü derece sit alanına düşürülüyor. Ve düşürüldükten sonra burada gerekli inşaatların, yatırımın, ...yapılabilmesi için... ...yapılaşmanın oluşabilmesi için... ...mevzuatın üzerinden ihtiyaç duyduğunuz... ...esnikliğe sahip olabiliyorsunuz. Çok örnek var mı? Çok, Son dönemde yaşan. Çok var. O kadar fazla ki... ...yani termik santraller... ...hatta balık çiftlikleri... ...dahi gibi konularda bile... ...bunun örnekleri var. Bir tanesi... ...bandırmada... ...yani... Yaklaşık 10 senelik mevzudur ama ilk aklıma gelen olduğu söylüyorum. Bandırma, Edincik arasında Bardakçı Tepe vardır. Bardakçı Tepe önemli bir höyüktür. Birinci derecesi sit iken üzerine bir toplu konut kapalı site inşa edilebilmesi için kurul kararıyla önce 3. dereceyi düşürülmüş. Sonra da sitten çıkarılmış ve üzerine bugün herhalde 7-8 bloklu bir kapalı site inşa edildiğini görüyoruz. Buna benzer örnekler çoğalıyor. Genellikle enerji projeleri ve konut projeleri ya da e, inşaat projeleri için e, hı hı. sanıyorum değil mi bu benzer tahribatlar? E, yani enerji yatırımları daha doğrusu son dönemdeki iktisadi çıkar hedefli bütün yatırımlar ki bunların çoğu ya enerji ve inşaat, toprak, emlak rantı. bunlar zaten birbirinden çok bağımsız konular de değil, bunların hemen hemen hepsi de ya ekolojik ya da arkeolojik olarak korunması gereken alanlarla çakışıyor. Çünkü bu alanlar koruma mevzuatı sayesinde uzun süredir el değmemiş alanlardı. Mevzuat etkisizleştirilerek bunların kendilerince boş olan bu alanları bir şekilde değerlendirmek istiyorlar. Tabii. Yalnız hissediyor musunuz kendiniz Yani siz arkeolog olarak. Çünkü şimdi Türkiye'de mesela zeytinlik alanlara bir şey yapılmak istenir. Orada bir, bir, bir köylü direnişi patlar örnek hmm. veriyorum. Ve bu bunun bir şekilde önüne geçilir. Geçilemeye ama hani orada en azından yaşayan insanlar kendi yaşam alanlarına, kendi alanlarına dokunan projelere karşı bir mücadele verebiliyorlar. Ama siz arkeologların biraz daha kolu bağlı. yani salara güvenmek zorundasınız değil mi büyük ölçüde çünkü bir toplumsal tepki oluşmuyor kolay kolay bir, bir ikinci derece arkeolojik sit alanı için kimse aman buraya bir şey yapmayın diye yani hani çünkü insani insanların yaşam alanından da uzak olduğu için belki bazıları kimileri evet. çok ses yani duyulmuyor bile galiba değil mi bu E tabii biraz daha e, akademik bir boyutta kalıyor e, bu konu aslında kültür varlıkları daha geniş bir konuyken bunların arkeolojik olanlarına baktığımızda evet toplumsal bellek içerisinde toplumsal yaşam içerisinde çok iyi bir yer edin yani çok aktif bir yeri olmadığı için her zaman o, o bölgede yaşayan insanlar ya da başka çevreler bir arkeolog kadar konuyla ilgilenmeyebiliyor ama bazen de kentsel arkeolojik alanlarda Sultanahmet'teki Four Seasons oteli meselesinde olduğu gibi ya da 90'larda Çemberlitaş Meydanı'nda inşa edilmek istenen bir otopark var, ee, orada olduğu gibi e, ortak tepkilere konu olabiliyor. Burada da sorumluluk birazcık bizim gibi meslek örgütlerine düşüyor. Biz kamu çalış, kamuoyu çalışması yaparak bunu zaten topluma e, ulaştırmak zorundayız. Neden korunması gerektiğini, e, nasıl korunması gerektiğini açıklamak zorundayız. Ee, yani açık, açık, açıklamaya da çalışıyorsunuz muhakkak hı hı. ama ben hani bu e, bir, bir tarafa sorumluluk yüklenecek bir şey değil açıklayacağınız mecralarında olmadığını yani bir Türkiye'de e, medyanın da hali ortadayken hani çok bu konuların e, hadi medyayı da geçiyorum politik ...ortam ortadayken... ...o kadar ağır gündemlerle boğuşuyor ki... ...Türkiye kimin zaman... E, ...belki bunlara... E, ...insanların burun kıvırdığını bile düşünmek... ...mümkün belki bu yayını dinleyen insanlar bile... ...bunlarda ne konuşuyor şimdi şu... ...mesele varken <gülüyor> diyor bile olabilir... ...ama aslında... E, ...durum... E, ...öyle değil... ...yani bu sit alanı sit statüsüne... E, ...alınması bir tarihsel miras... E, ...ve belki sadece bugüne de değil... Gelecek kuşaklara da miras kalması gereken. Bugün belki bir fon bulunamadığı için orada bir çalışmanın yapılamadığı ama çok önemli e, bilgilere, önemli verilere ulaşılabilecek alanlar var bunların e, içlerinde belki de. Meslektaşlarının yaşadığı sorunlardan konuşmuştuk daha önce. E, tabii zor da bir meslek. E, devlet görevlisi pek çoğu. E, özellikle Ar yani arkeolo arkeolojik evet. çalışma yapanların pek çoğu devlet memuru, devlet görevlisi ee, ben de zaman zaman ko yani konuşuyorum, anlatıyorlar her şeyi ama ben bunları anlatamam. Mesela diyorlar yayında ya da haber için anlatamıyorlar. Böyle sorunlar da yaşanıyor. Ee, bu bunlardan belki sen artık bir meslek örgütünün de temsilcisi olduğun için belki bunlara da senin e biraz olsun ses vermen mümkün olur. Belki bunlardan da biraz bahsetmen mümkün olur bize son bölümde. Yani biraz önce senin söylediğin gibi arkeologlar bir kısmı ilgili bakanlığı müzelerinde görevli devlet memurları. Mevzuattan dolayı tabii ki basına konuşmaları pek kolay olmuyor. Ya da üniversitelerde akademisyen olanlar var. Bunun dışında Kültür Bakanlığı arkeologların kazı izinlerini düzenleyen, veren bir kurum. Bu da... ...bir nevi demoklesin kılıcı gibi üzerinize hmm. sürekli bir baskı oluşmasına sebep olan bir ortam var. Ama sonuçta bir arkeolog sadece basın aracılığıyla konuşmak zorunda değil. Yani bunu tabii ki biz meslek örgütü olarak elimize geçen bilgileri kullanarak biz seslendirebiliyoruz... ...bu şekilde biriken konuları. Ama aynı zamanda bir arkeoloğun işte bilimsel raporları var yazması gereken, yayınları var yayınlaması gereken ve kendi çalıştıkları alanlarda tespit ettikleri bilimsel verileri bu şekilde yayınladıkları koşullarda buraların koruma kullanma koşulları ile ilgili çağdaş evrensel koruma ilkeleri üzerinden kararlar ürettikleri sürece karar mekanizmasına Türkiye'de bile olsa bir nebze etki edebiliyorlar. Ama zaman zaman mesela bu güneş enerjisiyle ilgili ilke kararını çıkartan sonuçta kültür varlıklarını koruma yüksek kurulu. Bu kurulun içinde bürokratlar dışında bazı arkeologlar da var. Aynı şekilde bu mevzuatın etkisizleştirilmesinden konuşurken sit derecelendirilmesi var, sitlerin düşürülmesi var. Bu kurullarda az da olsa arkeologlar da var. Ama başka mesleklerden de insanlar var. Yani bu arkeolog olmak, mimar olmak Bundan ziyade hani koruma mevzusunu gerçekten ne kadar içkinleştirdiğimiz, bunun gerekliliğine ne kadar inandığımız ve yukarıdan gelecek baskılara buna karşı ne kadar e, mücadele edebileceğimizle ilgili her meslek grubunda olduğu gibi bizim de içimizde e, bazı e, kötü karar üreten e, ve maalesef karar verici olan e, meslektaşlarımız olduğu gibi tam tersine e, yıllardır, Alyonoy işte, örneğinde Ahmet Yaras hocamız ...olduğu gibi uzun yıllardır kültür varlıklarının korunması, kendi alanlarındaki, kendi sahalarındaki kültür varlıklarının korunması için... ...çok ciddi baskılara, çok farklı yöntemlerle, çok ciddi baskılarla mücadele eden meslektaşlarımız da var. Bunların bazı kamuoyuna yansıyor. Bu mücadelenin bir parçası oluyor kamuoyuna yansıması. Bazısı da stratejik olarak yansımadan ama bilimsel çalışmalarla devam ediyor. Bunu da görmezden gelmememiz gerekiyor. Ha, güzel, güzel bir noktaya da değindin. Yani bazen e, bir dakika biz bu işi böyle bir e, bilimsel raporlarla ya da işte bürokratik yollarla da çözeriz deyip çok kamuoyuna yansımayan örneklerde oluyor. E, öyle gözükmeyen direnişleri de var meslektaşlarımızın evet, meslek, diyorsun. Son, yani son dakikalarda şimdi bu konuşmaları Hasan Keyif gibi önemli bir... Alanın e, ortadan kaldırıldığı günlerde de yaptığımızı düşünürsek belki ona dair de bir iki söz etmek istersin. Yani fiilen çalıştığın bir alan olmadığını e, biliyorum evet. ama yine de edecek sanıyorum herkesin bir sözü vardır. Yani, Hasan keyif evet fiilen çalıştığın bir alan değil. Ama bir yandan da baktığımızda 12 bin yıllık e, bir birikime e, tanık olan bir yerleşim alanı ve bu birikim hala üzerinde yaşanılan bir şehirde yani yakın zamana kadar ve şu an kısmen de olsa yaşanan bir şey de devam ediyor. Genelde arkeolojik alanlara baktığımızda, Hasan Keyf benzeri antik kentlere baktığımızda e Ölü kentlerdir, üzerinde yaşam yoktur. İşi i̇şte bilet turnukeylerinden geçerek girersiniz ya da öylesine girersiniz. Ee, sadece geçmiş yaşamın izleri vardır. Oysaki Hasankeyf hem bu, bu derin geçmişin izlerini hala sürdürebiliyor, hem de üzerinde bir yaşam sürüyor. Dolayısıyla biraz önce e, söylediğin aksine Hasankeyfe bir şey olacağı zaman sadece bilim insanlarından değil, orada yaşayan insanlardan da e, bir korumacı. ...tepki alınabiliyor. Bu nedenle de... ...çok değerli. Ee, doğasıyla da... ...birlikte oradaki kültür... ...varlıkları çok değerli. Bu yüzden... ...geçtiğimiz günlerde konu olan... ...oradaki kayaların dinamitle... ...patlatılması e, bizim için de... ...feci bir şey. Oradaki kaya... ...arkeolojinin konusu olan diğer objeler gibi... E, ...kalıntılar gibi insan yapımı... E, ...olmasa bile... ...oradaki yerleşim... ...12 bin yıllık kültür. O doğal topografyanın... ...üzerinde o kayanın... E, ...yönlendiriciliğiyle bir şekilde şekillendi aslında. O binalar, o yapılar, o kent dokusu, oradaki yaşam yaşam biçimleri hatta... ...o coğrafyaya göre biçimlendi ve biz şimdi o coğrafyayı yitiriyoruz ee, ve oradaki yapıları işte Zeynel Bey Türbesi'ni çok pahalı yöntemlerle... Çok büyük emeklerle taşısak bile objeleştirmiş oluyoruz. Birimizi objesine dönüştürmüş, tarihsel bağlamından, günümüzün bağlamlarından koparmış oluyoruz ve aslında anlamsızlaşıyor gittikçe. Keşke diyelim olmasaydı sonu Keşke. böyle... Hasan keyfinde. Çok teşekkür ediyoruz Yiğit Ozar. Ben teşekkür ederim. Evet değerli dinleyenler, Yiğit Ozar Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi başkanıyla arkeolojik sit alanlarına ilişkin mevzuatta son dönemde yaşanan sorunları, sıkıntıları, esnemeleri ya da Yiğit'in deyimiyle yozlaşmaları konuşmaya çalıştık. Noktalayalım geşi bülteni. Haftaya görüşmek dileğiyle.